eee evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ve izrayille aleyhim kal ve emenni bihi inni bil hakku min rabbina inna kunna min kabilihi muslimin. kendilerine Kur'an okunduğunda ona inandık. Kuşkusuz o Rabbimizden gelmiş bir haktır. Doğrusu biz ondan önce de he, Müslümanlar Müslümanlardık derler. Yani Kur'an-ı Kerim burada ümmetten bahsediyor, ümmeti Muhammed'ten. Kur'an-ı Kerim gelip de kendilerine okunduğu zaman yani daha evvelce İseviyet, Museviyet dininde olan bazı kimselerden bahsediyor burada gizli olarak. Biz zaten Müslümanlardandık yani kendileri Hristiyan, Museviyet tabiatında da olsalar ama Kur'an-ı Kerim hakikatini anladıkları zaman biz zaten Müslümanlardık diye söylüyorlardı. Doğrusu biz ondan önce de Müslümanlardık derler. İşte onlar sabrettikleri kötülüğe, güzellikle e, savuruyor oldukları ve kendilerine verdiğimiz hızlıktan harcama yapıp oldukları için ödüllerine iki kere mahzar kılınırlar. Evet, i̇ki defa ödül verilirler. Yani Boş sözü duyduklarında ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize sizin işlerinizde size selam diye cahilleri aramayız derler. kallu le maluna veleküme malukum selamun aleyküm la neptevvil cahil in la tehdi men ahbet de velaallah yedimen e u ve ve e alemi bil müftediği muhakkak ki sen la tehti hidayete getiremezsin. Men ahdette sevdin Sevdiğin o kimseyi hidayete getiremezsin. Allahe, ancak Allah şu kadar ki yehti men yaşa'u dilediğin hidayete eriştirir. Ve e e'alamı bil mühteddin. Hidayete erecekleri daha iyi bilen o'dur. Burada ee, mühim hadiseler var tabi İnneke muhakkak sen la tehdi men ahbeb yani sevdiğini hidayete erdiremezsin diyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'e bu hadise böyle hitap ediliyorsa bizlere haydi haydi hitap ediliyor. Demek ki <gülüyor> bizler sevdiklerimizi de hidayete erdiremiyoruz. Peki ne lazım? Karşı taraftan bir açılım lazım geliyor. Ki o açılıma hitap edilerek o gönül yani gönül açılımından o kişi onu alıcı olsun. Aksi halde ne söylenirse alıcı olmadığı için de hidayet kendisine ulaşamamış olmakta. Kuşkusuz sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. Sadece Allah bile hidayete erdirir. O hidayete erecekleri daha iyi bilendir. Demek ki Cenab-ı Hak kimi hidayete erdirecekse onu yönlendirmekte. Yönlendirilen de yönelildiğinden yoluna doğru gitmekte. Dediler senin mahiyetinde doğru yolu tutarsak toprağımızdan çekilip koparılırız. Peki katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin kendisine toplanıp devşirildiği bir yeri onlar için güvenli, saygın bir mekan yapmadık mı? Ama onların çoğunluğu bilmiyorlar. Yaşantısı içinde nimetle azgınlaşmış nice kenti helak ettik. İşte şunlar meskenleri onlardan sonra pek az bir süre dışında meskun olmadılar. Biz olduk onların varisleri. Mesakinahım lemtüsken min ba'dihim illa kalilâ ve künna nahnul varisin. Onlara birer mesken verdik ama bu meskenleri uzun süreli değildi ve onlar buradan gittiler sonda biz onların varisleri olduk. Cenab-ı Hak buyurmakta. Yani yaşa yaşamış olan geçmiş kavimler ve şu anda bir ümmet-i Muhammed yeryüzünde yeryüzü meskeninde genel olarak teferruat olarak yersiz meskenlerinde yaşamaktayız. Bu sekene, miskin, sakin kelimelerin birçok kendi içinde tabii değişik anlamları var. Sakin olmak, şükrün ehli olmak burada <gülüyor> yaşamaktasınız ama yaşayanlar da sizler de çok fazla kalıcı değilsiniz. Geçmek istesiniz. O halde sizlerden sonra da bütün bunların varisleri biziz diyor. Her yani ne kadar nesilden nesile var, veraset varsa da e, ama en son varis biziz diyor Cenab-ı Hak. İşte bu toprak dünyada e, meskun olduğumuz gibi ruhumuz da bu beden dünyasında meskun. Yani şu beden varlığın içerisinde sakin, oturmakta. Tabi sükûneti bulabiliyorsa. Buradaki sükronet de geçici, yani buradaki mesken edilişimiz de geçicidir. Dikkat edin, buradan siz geçtikten sonra o yine bize dönecek. Kendisini toprak bedeniniz de tekrar bize dönecek diyor. Boş sözü duyduklarında ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işlerinizde, size selam size derler. Doğrusunu okumuştuk. Yaşantısı içinde nimetle azgınlaşmış nice kenti helak ettik. İşte şunlar meskenleri. Onlardan sonra pek az bir süre dışında meskun olmadılar. Yani az bir süre meskun oldular. Biz olduk onların varisleri. Rabbim yerleşim birimlerini, oraların Ana kentinde kendilerine ayetlerimizi okuyan bir elçi gönderinceye kadar helak eden olmamıştır. Biz halkı zalim olanlar dışında yerleşim birimlerini helak edenler olduk. Venakenne rabbuke muhlikel kura. Hatta yebesir <gülüyor> ummihi rasulen. Yetlül alehim ayatina ve naküne mühlî kura illa ve ehlül her zalimun ve nakiane rabbük'e mühlîkel kura senin Rabbın kuralar yani yerleşim yerlerini helak eden olmadı hatta ne zamana kadar yed azat hil ümmi her rasulen Onların anasına, onların arasından bir elçi çıkarmadıkça e, helak edici olmadı aleyhin kendilerine, ayatına. Kendilerine ayet, kitap, işaret, peygamber gelmeden evvel hiçbir beldeyi, hiçbir yerleşim yerince Cenab-ı Rabb'ın helak etmedi. وَمَا كُنَّ مُحْلِكَ kura. Helak edenler olduk. İlla ve ehlühe zalimun Yani oranın ehli zulümde bulunmadıkça, zulüm etmedikçe oranın ahalisini ahalisini helak etmedik. İşte biz de <gülüyor> genelde böyle olduğu gibi beden varlığımıza beden mülkümüzü Cenab-ı Hak helak etmedi bizim ne zamana kadar? Hangi sebebe kadar? Hatta yeb fî ümmihe rasûlen Yani onun anasından yani aralarından evet diyelim bir peygamber çıkarmadıkça. Demek ki <gülüyor> bu beden varlığı bizim mülkümüz, bizim beden şehrimiz olduğuna göre bu beden şehrinde de o kadar çok oturanlar var ki bütün esma ilahi bu beden şehrinde oturmakta. İşte biz bu beden şehrine bir uyarıcı, bir peygamber, bir kitap göndermeden bu beden şehrini yıkmadık diyor. Her birerlerimize bu özel gelmemekle birlikte genel olarak bu beden şehirlerine bir peygamber gelmiş. Yani kitabımız da var. Yani Hz. Peygamber bu beden genel şehirlere geldiği gibi beden şehrine de, <gülüyor> Peygamber olarak gelmiş olduğundan bu okun içerisinde bireyler olarak bizler de giriyoruz. Rasulen <gülüyor> nasıl burası? Yetlü aleyhim ayatina. Onların üzerine ayetlerimizi okuyor ve diyor ki: Senurihim ayatina filafaki ve fiyansihim. Yani ayetlerimizi kendi mesnedde bulacak. Yani o kişi beden şehrinde bulacak. Ve afakta kendi varlığının dışında bulacak. Bunların hepsini biz getirdik. Bunları getirmezsek zaten helak etmezdik demek için. Zana künne mühlikel kura. <gülüyor> onlar helak edici olmadık. İlla ve ehluna zalimun. Ehlühe zalimun. Oranın ehli zulüm edici oluncaya kadar. Yani zulüm etmezlerse onlar helak olmazlar. Gerçi bedenlerimiz bu alemden gidiyor ama gitmesi tabii yaşam neticesinde olmakta. Tabii yaşam neticesinde olduğu zaman da buna zulüm denmiyor, hayat yaşam sistemi deniyor. Rabbim yerleşim birimlerini oraların ana kentinden kendilerine ayetlerimizi okuyan bir elçi gönderinceye kadar helak eden olmamıştır. لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولِ مِنَنْفِسِكُمْ aziz Ayetinde de <gülüyor> size nefsinizden bir peygamber geldi dedi. Dışarıdan yani sizin benzeriniz bir peygamber geldi. İşte yukarıdaki ayette gösteriyorum dışında yerleşim birimlerini helak edenlerden olmadı evet. size verilen herhangi bir şey dünya hayatının geçimi ve süsüdür Oysa allah katındaki oysa allah katındaki hem daha hayırlı hem daha süreklidir dir aklınızı işletmiyor musunuz? Efela takviyum min şeyin ve meta ve hayatı dünya ve zinetüha ve ma indallahu hayrun ve epuka efela takviyum dünya hayatının metağı ve zinetüha oranın zineti ve indallahu hayrun Allah'ın indindeki daha bakkı ve daha kalıcıdır fela akılğun aklınızı daha işletmiyor musunuz şimdi kendisine güzel bir sözle söz verdiğimiz ve kendisi ona kavuşacak bulunan kimse kendisine dünya hayatının geçimiyle nimetlendirdiğimiz sonra da kendisi kıyamet günü huzura celp edilecekler arasında yer alacak kimse gibi midir? O gün kendilerine seslenip buyurur, ortaklarım olduklarını zannettikleriniz nerede? Ve yerne yünadihim وَيَكُولُ اَيْنَ ne اِلَّذ۪ي نَكُنْتُمْ تَزْأَرُونَ O gün kendilerine seslenip buyurur. Ortaklarım olduklarını zannettikleriniz nerede? Aleyhlerinde hüküm hak olanlar. Rabbimiz işte bunlar azdırdıklarımız. Kendimiz azdırdığımız gibi onları da azdırdık, sanat teberri ettik, bize tapmıyorlardı, der. Dediyorum ki ortaklarınıza yakarın, hemen onlara yakarırlar ama kendilerine icabet etmezler ve azabı da görmüşlerdir. Ne olurdu cidden? Onlar ihata etmiş olsalardı. O gün kendilerine seslenir ve peygamberlere ne cevap verdiniz der. Artık o gün karşılarında haberler, deliller gizlenmiştir. Onlar birbirlerine de soramazlar. Kıyametten mahşerden bahsediyor Kim terbiye edip inanmış ve yararlı olanı yapmışsa onun murada erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlar için seçim hakkı yoktur. Allah ortak koşa gelenlerinden münezzehtir ve pek yücedir. <gülüyor> ve Rabbûkü yâleme mah tükinnü sündürükum, ve ma Ve küm, sizin Rabbiniz, yâleme bilir, mah tükinnü sündürükum gözlerinde sakladıklarını bilir, ve ma açığa çıkardıklarını da bilir. Allahu la ilahe illahu. hu lehül hamdü fil ula vel ahirati ve lehül hükmü ve türce turcaun. O Allah'tır, ondan başka hiçbir tanrı yoktur. İlkte de, ahirette de hamd sırf onadır. Hüküm de sadece onundur ve yalnız ona döndürüleceksiniz. Buh Allahu maqak yallah, la ilahe illahu. Ancak odur tek olan. lehül hül, hamd fil ula. Hamd evvelkilerinde de, hamd ona mahsustur. Ve âhireti, de yani dünyada da hamd âhirette de hamd ona mahsustur. Ve ne hükmü ve hüküm döndünüz böyle hiturca onun ve ona döndürüleceksiniz. Peki ne dersiniz eğer Allah üzerinize geceyi kıyamet gününe kadar sürdürürse Allah'tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? İşitmiyor musunuz? İn ilahin gayrullahı yetti kim e efela tesmeun sizi aydınlatacak kim vardır daha bunları işitmiyor musunuz? De ki ne dersiniz eğer üzerinize geceyi kıyamet gününe kadar sürdürürse Allah'tan başka size ışık getirecek Tanrı kimdir işitmiyor musunuz? De ki ne dersiniz tekrar eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamet gününe kadar sürekli kılarsa size içinde dinleneceğiz geceyi Allah'tan başka getirecek Tanrı kimdir görmüyor musunuz? Yani bu hakikatleri anlamıyor musunuz? Rahmeti gereği sizin için geceyi ve gündüzü yaptı ki gecede dinlenesiniz. Gündüz de onun lütfundan isteyesiniz. Belki siz şükredersiniz bundan sonra. O gün kendilerine seslenip ortaklarım olduklarını sandıklarınız nerede buyurur? Her ümmetten bir tanık çıkarmışız ve kesin kanıtınızı getirin demişizdir. İşte o zaman kuşkusuz gerçeğin Allah için olduğunu bilmişler ve uydura geldikleri şeyler kendilerinden kaybolmuştur. Kuşkusuz Karun Musa'nın kalmindendi. Onlara karşı azmıştı. Kendisine öyle hazineler vermişti ki anahtarlarının ağırlıkları güçlü bir grubu çöktürüyordu. Bir zaman kalbi kendisine şöyle demişti: Şımarma. Doğrusu Allah şımarıklığı sevmez. Öyle diyorlar Karun'un hazinelerinin anahtarlarını 40 40 katır çekermiş. Yani hazinelerin kendisini, anahtarlarını 40 katır çekermiş. Tabii onun günün anahtarları da bugünkü gibi küçücük anahtarlar değil, kocaman kocamanlar ama yine 40 katır anahtar çekiyor. <gülüyor> Hı? Hazinesi çekilmez. Nereden nereye nasıl getirdikler? Allah'ın sana verdiği içinde ahiret yurdunu iste. Dünyadan payını unutma. Allah sana İslam'da bulunduğu gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Kuşkusuz Allah o bozguncuları sevmez. İnnallâhe lâ yuhabbül mufsidîn. Allah bozguncuları sevmez. Kur'an-ı Allah'ın sevdikleri ve sevmedikleri diye bazı oluşumlar var. Allah'ın birlikte olduğunu belirten ayetler var. Bunları da tabii ayrı ayrı anlaşılması lazım yernekler. Karun dedi ki ben onu sırf bendeki bir bilgi sayesinde mazhar kılındım. Peki bilmedin mi ki gerçekten Allah ondan önceki kuşaklardan, kuvvet çekendisinden daha zorlu, taraftarca daha çok kimseleri cidden helak etmişti? Suçlular günahlarından sorulmaz. Suçlular günahlarından sorulmaz. وَلَا elü اَنْ زُنُوبِهِ مُلْ مُجْرِم۪ينَ Günahlarından sorulmaz. Yani onlara günahları sorulmaz manasına değil de günahları, günahlı olduğu bilindiği için çekilir alınır. Yani sen <gülüyor> Günahkarsın diye çekilip alınır. Yani artık onun, onun için yapacak bir şey yoktur dünyanın. Derken Karun, süsü ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin benzeri bize de verilmiş olsaydı. Gerçekten o pek büyük bir şans sahibi dediler. Kendilerine bilgi verilmiş olanlar ise, yazık size. İnanıp yararlı iş yapan için Allah'ın karşılığı daha iyidir. Ona da sadece sabredenler kavuşturulur dediler. Sonunda onu ve konağını yere geçirdik. Kendisine Allah'a karşı yardım edecek bir cemaati yoktu. Kendisi de başına gelen felaketi engelleyebileceklerden de olmadı. Karun'un sonunu okuyan var mı? Nasıl olmuştu sonu? Gökhan hatırında mı? Ne Yok o İbrahim Aleyhisselam davanındaki şeydi. Musa Aleyhisselamla karşılaşıyorlar zannediyor yani da Musa Aleyhisselam ya Karun Rabbin'e iman et diyor en son devrelerinde. O da iman etmem diyor ya Karun iman et diye davet imana davet ediyor. E, fakat <gülüyor> İman etmiyor isyanında Devam ediyor Ondan sonra ya toprak yut şunu Diyor ve o anda Merkebin üstünden imiş, neymiş Toprak yutuyor Karun'u Diye böyle bir yerde okumuştum Ben İsrail şeylerinden Değilse hikayelerinden Değilse İşte bu mertebeler bizlerde de var. Yani her birerlerimizde. Musa da var, Karun da var, Haman da var. Hepsi var. Bunların sayısal değerleri de var. Ya, 13 kitabın içerisinde Karun dedi ki, ben ona sırf bendeki bir bilgi sayesinde mazhar kılındım. Kendisinin işte bilgi sahibi olduğu burada yazılıyor. Yani bütün kazancının kendine ait olduğu, kendi kazancının neticesinde elde ettiğini söylemeye çalışıyor ve burada mazeretini beyan etmiş oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın ona lütufta bulunmadığını, kendi çalışması neticesinde oraya geldiğini söylüyor. Hani var ya zamanımızda böyle zenginler işte ben çalıştım ben kazandım gibilerdi. Peki bilmedi mi ki gerçekten Allah ondan önceki kuşaklardan kuvvetçe kendisinden daha zorlu yani kendisinden daha kuvvetli taraftarca daha çok kimselir yani daha kalabalık çevresi olanları cidden helak etmişti. Suçlular günahlarından sorulmaz. Yani çekip alınırlar. Derken Kavrun Susu ihtişamı içinde kalminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar keşke Kavrun'a verilenlerin benzeri bize de vermiş olsaydı. Gerçekten o pek büyük bir şans sahibi dediler. Ve bunun üzerine kendilerine bilgi verilmiş olanlar ise yazık size inanıp yararlı iş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 Madem ki bunları ben kazandım, benim malımdır bunlar diye e, söylüyordu. Niye elinde çıkamadı? Cenab-ı Hak varis olduğundan hepsini onun ellerinden aldı. E, dün onun yerinde olmayı temenni etmiş bulunanlar sabahleyin şöyle dediler. Vay be! Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı bol veriyor, dilediğine de kısıyor. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı elbette bizi de batırmıştı. Vay be demek ki kafirler iflas olmuyormuş. Ya i̇şte de bu batırmaktan bahsediyorum. Sabah kalktıkları zaman bakıyorlar ki Karun toprağın içerisine girmiş. Daha evvelce biz de onun gibi olsaydık diye temenni edenler iyi ki biz de onun gibi olmamışız diye şükretmişler. 83 ayet. İşte ahiret yurdu onu yeryüzüne unulanmak ve bozgunculuk amacı bitmeyen kimselere verir. Güzel sonuç takva sahiplerindir. Kim iyilikle gelirse ona ondan daha iyisi vardır. Kim de kötülükle gelirse kötülükleri yapmış olanlar yapa geldikleri dışında fazla bir ceza ile cezalandırılmazlar. Men cahibilhasaneti falı kıyın minha ve men cahibisiyyeti falá yüzlazizine amilus siyyati illa makanu ya melun yani kim iyilikle gelirse ona ondan daha iyisi vardır Kim de kötülükle gelirse kötülükleri yapmış olanlar yapa geldikleri dışında. Yani yaptıkları kadar ceza alırlar. Daha fazla ceza almazlar. Kuşkusuz sana Kur'an'ı farz kılan elbette seni döndürülecek yere döndürendir. Peki Rabbim kimin hidayeti getirdiğini kimin de apacık bir sapıklık içinde olduğunu iyi bilendir. اَلَيْنَا الْلَز۪ينَ فَرَضًا عَلَيْكَ الْقُرْعَانًا diye devam ediyor. Kitabın sana bırakılacağını umuyordun. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak Kalbine bırakılmıştır. Öyleyse sakın o kafirlere arka çıkan olma. Kitabın sana bırakılacağını umuyordun, ancak Rabbünden bir rahmet olarak kalbine bırakılmıştı. Öyleyse sakın o kâfler arka çıkan olma. Tamam, burada bırakıyoruz. Sonra bir ayetimiz kaldı zaten. Sonra ona devam edeceğiz.